بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة عامالنا من يهده الله فلا مذلله ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اشتقوا الله قطغاته ولا تموتن لله وأنتم مسلمون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 fa estağıl hadithu kitabullah wa Ve hayran hadithu muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Ve şerrel umuru muhtefatuhâ Ve kulle muhtefetin bid'a Ve kulle bid'atun dalâleh Ve kulle dalâletin fil Değerli kardeşlerim bu hafta inşaallahu teala 41. dersi göreceğiz 21. konu ve 41. ders Ebu Talib'in vefatı ve Hatice radıyallahu anha'nın vefatı Beni Haşim yani Haşim oğulları aleyhissalatü vesselamın kabilesi oluyor Ebu Talib'in e, kayalıklarını terk ettiklerinde yani biliyorsunuz geçtiğimiz e, sohbette, derste Beni Haşim'in ve Abdülmuttalip oğullarının muhasara edildiğini, boykot, kendilerine boykot uygulandığını, evet. ekonomik muhasara altına alındığını ve ondan e, çıkartacak dersleri falan görmüştük. İşte bu boykot sona erdiğinde Beni Haşim, e, o kayalık bölgeleri terk ediyor. Selam Aradan selam. bir müddet zaman geçince, Valaikum selam. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Menaf adındaki Ebu Talip. Ebu Talip künyesindir. Asıl ismi Abdümenaf. Abdümenaf, yani Ebu Talip vefat ediyor. BİSET'in peygamberliğin 10. senesinin son yıllarına denk geliyor. Yani Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den ayrılmadan 3 sene önce Peygamberlik gelmiş, 10. yılında Ebu Talib vefat ediyor. 10 yıl Aleyhisselatü Vesselam'ı koruyor. Onun için, yani Aleyhisselatü Vesselam için kızıyor. Yani onun tarafını tuttuğu için, onu desteklediği için onun adına kızıyor. Aleyhisselatü Vesselam'ı koruyor, muhafaza ediyor ve ona yardım ediyor. Ebu Talib Kureyş'in yanında saygın bir adam. Aynı zamanda. Yani aleyhissalatü vesselam'ı koruyor, muhafaza ediyor ve ona yardım ediyor. Dolayısıyla ona aleyhissalatü vesselama dokunamıyorlar. Böyle bir konum var. Konumu var Ebu Talib'in, Kureyş'in yanında. Saygı duydukları bir adam. Ebni Kesir Rahmetullah Aleyh diyor ki Ebu Talib Aleyhisselatü Vesselam'ı muhafaza eder, korur, ona yardım ederdi. Ve Aleyhisselatü Vesselam'ı çok severdi. Ama bu sevgisi şeriattan, Allah'ın dininden, hak olan İslam'dan değil de tabiattan, yani fıtri olarak severdi. Diyor. Onun için elinden geleni yapar ve korur, muhafaza ederdi diyor. Ebu Talib'in eceli geldiği zaman, Aleyhissalatü Vesselam onu imana davet ediyor. Ancak Ebu Talip hakkındaki kader yani yazgı öne geçiyor ve Aleyhissalatü Vesselam'ın elinden Ebu Talip çıkıp gidiyor. Yani vefat ediyor. Kader onu Aleyhissalatü Vesselam'ın elinden çekip alıyor. Ve küfür üzere ölüyor. İman etmeksizin ölüyor kardeşler Ebu Talip. Bu da Allah azze ve celle'nin noksansız hikmeti gereği. Allah Teala dilediğine hidayet eder. Dilediğine de hidayet etmez. Yüzülmeye yaşa, vay etilmeye yaşa. Dilediğini, saptırı dilediğini hidayet eder diyor. Bu hususta Müslüm'de gelen sahip, sahih bir hadiste Said bin Müseyyeb rahmetullahi aleyh Tabi'nin büyüklerindendir. Babasından râyıtlı şöyle diyor: Ebu Talib'e ölüm geldiği zaman, ölüm anı geldiğinde Ali sıratinı sıran, onun yanına geldi ve yanında diyor Ebu Cehil'i buldu. Ebu Talib'in yanında Ebu Cehil ve Abdullah ibn Abi Umey ibn Mughira diyor. İki tane. Ebu Cehil ile Abdullah ibn Ebu Umey. Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam, o elüm esnasındayken diyor ki Ey amcacığım La İlahe de. La İlahe de bu kelimeyle Allah'ın katında sana şahitlik edebileyim diyor. Bunu söyleyince Ebu Cehil ve Abdullah ebni, Ebu Umayya diyor ki Ey Ebu Talib, Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çeviriyorsun? Onun dinini terk mi ediyorsun diye Ebu Talib'e böyle bir soru yönetiyorlar. Ve Resulullah ve Vesselam la, ilallah, la İlahe İllallah kelimesini arz etmeye, söylemeye devam ediyor. Yani onun La İlahe demesi için. Onlar da, o müşriklerden Ebu Cehil ve Abdullah bin Ebi Ümey onlar da aynı şekilde devam ediyorlar. Yani aleyhissalatü vesselamına sanki yarışır gibi Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çeviriyorsun diye. Ve nihayetinde aleyhissalatü vesselamın aleyhissalatü Ali aleyhissalatü vesselamın Vesselam bu söylediği şeylere dikkat etmeksizin Ebu Talib'in en son sözü en son sözü hu ala milleti abdülmuttalip hocam. Kendisini kast ederek yani Abu Talib, Abdülmuttalib'in dini üzeredir. Yani atalarının dini üzeredir diyor ve vefat ediyor. Subhanallah. La ilahe illallah demeden ve diyemeden gidiyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, eğer ben yasaklanmazsam, elbette diyor onun için istiğfar edeceğim. Ama mutakibinde Tevbe Suresi'ndeki ayetler geliyor. Allahü Teala bakın oradan ediyor. Ma kana lil Nabi ve Ladin âmanu ay istağfirulil müşrikîne. Ve kana ulu qurba min bad ma tabiyan ashabul cahim. Peygambere ve Müminlere iman edenlere. Kendilerinin ateş ateş ashabı oldukları. Ortaya çıktıktan sonra, yakın akrabaları dahi olsa, müşrikler için istiğfar etmeleri yaraşmazdı. Subhanallah. Yani küfür üzere, şirk üzere öldükten sonra, yakın akraba hem de en yakınlardan biri dahi olsa, ona istiğfar edilemezdi. İşte bu ayet-i kerime Ebu Talip ve benzeri kimseler için geliyor aleyhissalatü vesselam yasaklanıyor ona istiğfar etmekten yani ey Allah'ım onu bağışla demek istiğfar ve Ebu Talib'in bizatihi kendisi hakkında ise şu ayet geliyor inneke la tehdi men ahbebte velakinne allaha yehdi <gülüyor> men yaşa muhakkak ki sen sevdiğine hidayet edemezsin ancak Allah dilediğine hidayet eder diyor. Evet. yani düşünün Ebu Talip yıllarca çocukluğundan beri aleyhissalatü vesselam'ı gözetmiş, kollamış ve hak dini getirdiğinde 10 sene boyunca inanmadığı halde o dine inanmadığı halde aleyhissalatü vesselam'ı korumuş, muhafaza etmiş. Dolayısıyla da Müslümanların, o günkü Müslümanların tamamına bir faydası dokunuyor. Çünkü ağırlığı var Mekke'de, Kureyş'in içerisinde bir otoritesi var, saygınlığı var. İnanmadığı halde böyle yapıyor. Ama bütün bu gayretleri neticesinde Allah Azze ve Celle Allah Azze ve Celle ona hidayeti nasip etmiyor. Subhanallah. Allah dilediğine hidayet ediyor. Eğer o gönlünü gerçekten İslam'a açmış olsaydı, Gerçekten İslam'ı açmış olsaydı Allah Azze ve Celle belki de ona hidat edecekti. Ama o her türlü yardımın neticesinde en son vefat ederken koruduğu, kolladığı, hatta kendisinden aleyhissalatü vesselamından gençliğinde, ticaretinde birçok faydalar gördüğü, yeğeninin dinine, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in dinine inanamadan, la ilahe illallah diyemeden, vefat edip gidiyor evet diyor ki bir rivayette Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam amcasına ey amcacığım la ilahe illallah de bununla Allah katında sana şahitlik edeyim diyor Ebu Talip bundan imtina ediyor la ilahe illallah demiyor Diyor ki, Ebu Talip vefat etmeden önce, Kureyş diyor, yani bu müşrikleri kastederek, yanındaki ve onun emsali kimseleri kastederek, Kureyş, Ebu Talip korkudan dolayı böyle bir şey yaptı diye ayıtlamasalar diyor, elbette diyor, senin gözünü aydın ederdim, yani senin dediğini derdim diyor. subhanallah. Asabiyet Asabiyet, kavme olan düşkünlük, atalara olan düşkünlük, onu imandan mahrum ediyor. Evet. Ve Allah Azze ve Celle ayet-i indiriyor. indiriyor. Ebu Talib, cahiliye fikirleri içerisinde gençliğini geçirmiş ve kalbinde cahiliyenin düşünceleri, fikirleri iyice derinleşmiş bir kimseydi. Asabiyet sahibiydi yani. Taassup sahibi bir kimseydi. Ve büyük, yani yaşının büyük olmasından dolayı kendisini değiştirememişti. Yanında ölüm esnasında Kureyşlilerden akranlarının bulunması, akranlarının bulunması onu etkilemiş, ve dininden atalarının dininden vazgeçememişti. Subhanallah. Ahmed ibn Hamd sahip bir senetle bir hadisi şöyle rivayet ediyor kardeşlerim. Ali radıyallahu anh'tan geliyor hadis. Nebi Ali vesselam'a ve geldim. Yani Ali radıyallahu anh. Biliyorsunuz. Ebu Talib'in Abdullah'un oğlu. Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldin ve dedim ki diyor sapık olan yani hidayette olmayan delalette olan amcan vefat etti ey Allah'ın Resulü diyor onu kim gömecek diyor diyor ki Ali'ye Ali git onu göm diyor sonra da ta ki bana gelinceye kadar hiçbir şey söylemez Hiçbir şeyden bahsetmedi. Ali radıyallahu diyor ki o müşrik olarak öldü. Yani onu nasıl gömeyim? O müşrik olarak öldü derken Ali Sıratu git onu göm ve bir şeyden bahsetmedi. Nihayetinde Ali radıyallahu onu gömüyor. Babası Ebu Talib'i gömüyor. Bakın bir taraftan babası yani kendisinin e, soyunu <gülüyor> devam ettirdiği babası fıtri olarak bir bağlılık var kan bağı var e, bir taraftan da dini söz konusu acıların acısı yani bir insanın babası annesi küfür üzere ölüyorsa küfür üzere yaşıyorsa bundan daha zor ne olabilir subhanallah ama aleyhissalatü vesselam Aleyhissalatü vesselam onu göm diyor. Ve Ali radıyallahu anh da onun ömrünü tereddütsüz yerine getiriyor. Babasını gömüyor. Sonra Aleyhissalatü vesselam'a geldiği zaman Ali radıyallahu git de yıkan, kuşlet ve bana gelinceye kadar hiçbir şeyden bahsetmedi. Gidiyor Ali radıyallahu anh, diyor. Sonra Nebi aleyhissalatü vesselam'a geliyor. Aleyhisselatü Vesselam ona öyle bir dua ediyor ki Ali radıyallahu anh öyle güzel dualar ediyor ki kırmızı develer o develerin en iyileri bile diyor beni bu dualarla, dua etmesinden daha fazla sevindirmezdi diyor. Ve nihayetinde de Ali radıyallahu an biliyorsunuz İslam'ın İslam'ın beşinci kişisi dördüncü halife Nebi Ali Sırat ve Sırat'ınla birlikte beşinci kişisidir. Çok Ali Sırat ve değer verdiği bir kimse. Raşid halifelerden bir kimse oluyor. Aleyhiralallah'ın. Ehli Beyt'in soyunun devam ettiği bir kimse. Biz Sünnî'yle Ehli Beyt'i Şii'adan Rafizilerden çok daha fazla severiz. Ali radıyallahu anh'ın soyundan geliyor. Ehli beyt. Ehli beytin kendisine has özellikleri var. Ehli beyt mesela, misal olarak sadaka alamazlar. Ehli beyt sadaka alamaz. Yasaktır. Hediye kabul edilir sadece. Hediye kabul edebilirler. Aleyhisselatü vesselam bir hadisinde benden sonra, Size iki şey bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve benim ehli beytim diyor. Bir diğer rivayette de Allah'ın kitabı ve benim sünnetim diyor. Ehli beytin önemi sayılamayacak kadar çok. Ama biz ehli beyti Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın övmediği şekilde yüceltmediği şekilde yüceltmeyiz. Onların kadrini, kıymetini kadrini, kıymetini ne eksiltirir ne fazlalaştırır. Bir kere Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor kendisi hakkında. Bırakın ehli beyti. وَلَا تُطْرِطُونِي وَلَا kema كَمَا اَتْرِطَتِ النَّسَارَ اِسَى بِنْ Beni sakın Hristiyanların İse bin Meryem'i Ömer de aşırıya gittiği gibi Ömer de aşırıya gitmedi. Ana Abdullah, ben Abdullah'ım, Allah'ın kuluyum. Kulu Abdullah ve Allah'ın kulu ve resulü deyin. Ali Sıddık kendisi için böyle bir şey istemiş de ehlibeyti içinde aynı şekilde yüceltilmesini. Haşa, birilerinin yaptığı gibi Ebubekir'den Ömer'den Osman'dan üstün bir seviye Hatta Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan üstün, hatta daha da ileri giden sapıkları ilah seviyesine çıkaracak kadar yüceltilmez. O zaman diğer e, sapık olan inanışlardan, dinlerden hiçbir farkı kalmaz insan. Elhamdülillah, ehli Sünnet ve Cemaat vasat bir yol üzeri. Hepsinin kadrini <gülüyor> ve kıymetini olması gerektiği gibi verir. Evet işte Ali radıyallahu an bir cenaze bir cenaze yıkadığı zaman gusül abdest alırmış. Bundan dolayı. Aleyhissalatü vesselam bir hadiste sizden birisi bir cenaze yıkadığı zaman husletsin Taşıdığı zaman ise abdest alsın diyor. Aslında bu vücubiyete delalet eder. Yani mutlaka cenazeyi yıkayanın gusül ee, etmesi Taşıyanın da tekrar abdestini alması gerekiyor. Ancak başka hadislerden dolayı sahabelerden gelen başka hadislerden dolayı bu vücubiyet menduba yahut müstehaba çevrilir. Yani ne demek istiyoruz? Cenazeyi taşıyan bir kimse dilerse abdest alır bu onun için mendüptür, müstehaptır. Cenazeyi yıkayan kimse de dilerse gusleder bu da onun için müstehaptır. Yoksa ne kusul abdesti bozulur cenazeyi yıkamaktan dolayı ne de taşımaktan dolayı namaz abdesti bozulmaz. Evet, dönüyoruz tarihin sayfalarına kardeşler. Ebu Talib Aleyhisselatu vesselam için çok böyle sağlam bir dayanak idi. Allah Azze ve Celle'nin yüce adaletinden dolayı işte Ebu Talib'in azabını iman etmediği halde azabını kıyamet günü aleyhissalatü Vesselamı olan yardımından dolayı, desteğinden dolayı hafifletiyor. Allah Azze ve Celle ona böyle bir böyle bir ikramda bulunuyor. Bununla ilgili delillere bakacak olursak Sahih-i Buhari'de bir hadis geliyor. Diyor ki Abbas ibn Abdülmuttalib bu da amcalarından biri. Aleyhissalatü vesselamın amcaları çok, yaklaşık e, 11-12 tane amcası var. Mesela Ebu Lehet de onlardan bir tanesi biliyorsunuz. Ebu Lehet amcalarından bir tanesi ve müşrik olarak ölüyor. Ebu Talib herkese Diyor ki, Abbas ibn Abdülmuttalib, yalnız bu Müslüman oluyor biliyorsunuz Bedir'de, Bedir Savaşı'nda inşallah oralara geleceğiz, Bedir Savaşı'nda esirler arasında geliyor. Aslında daha önce Müslüman olduğu söyleniyor. Ancak Bedir'e çıktığı söyleniyor. Oralara geleceğiz inşallah. Ee, i̇man etmiş kimselerden bir tanesi. İman eden amcalarından birisi. Diyor ki Abdullah, e, Abbas bin i Abdülmuttalib, Ey Nebi diyor, Seni e, seni amcamdan, yani Ebu Talip'ten uzaklaştıran nedir? Yani ondan seni müstahini kılan, müstahini kılan, uzak tutan şey nedir? O seni diyor, muhafaza etti, korudu ve senin adına kızdı. Senin adına birilerine gazaplandı. Neden böyle davranıyorsun dediği zaman, aleyhissalatü vesselam diyor ki, o yani Ebu Talip amcasını kast ederek böyle ateşin içerisinde sığ bir suyun içerisinde. Yani az bir suyun içerisindedir. Eğer ben olmasaydım diyor, ateşin en alt tabakasında olacaktır diyor. Subhanallah. Yani benim diyor şefaatim, benim ona olan şefaatim sebebiyle ateşin içerisindedir. Ama az bir suyun içerisinde bu şekilde azap görülür. Bir başka hadiste de yani amcası Abbas'a böyle cevap veriyor. Neden yani am, amcası o Abdullah, Abbas ibn Abdullah Abdülmen neden e, Ebu Talib'i gözetmedin, neden ona bir menfaatin dokunmadı deyince ben olmasaydım o ateşin en alt tabakasında olurdu. Ama şu anda diyor, azabı hafiftir demek istiyor. Sığ bir suyun içerisinde azap görüyor demek istiyor. Ebu Said Hudru radıyallahu anh hadisi ise Biraz daha net. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı amcası hakkında bahsederken duyuyor. Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor. O duyduğu şey şöyle. E, Ebu Said'in duyduğu şey. Umulur ki diyor benim şefaatim ona kıyamet günü fayda verecektir. Ve o böyle topuklarına kadar ulaşan bir ateşin içerisinde, topuklarına kadar çıkan, ayaklarının topuklarına kadar bir çıkan ateşin içerisinde, sığ bir suyun içerisinde azap görecektir. Ebni Abbas'tan gelen bir başka rivayette, ateş ehlinin en hafif azap göreni Ebu Talip'tir. Onun da ayağında iki tane na'lin terlik vardır ve o terliklerden, ateşten terliklerden dolayı dimağı yani beyni kaynar. Allah-u Ekber. Cehennem'in ateşine bak. En hafif göreli böyle diyor. Ateşten bir terlik giydiriliyor ve beyni kaynıyor. Ya Rabbeli alemin bizi ateş azabından koru. Oraya hiç uğratma. Subhanallah. Ebu Talip gibi bir kimse böyle azap görüyorsa onun dışındakileri düşünmez. Bir başka lafızda ise şöyle geliyor. Sahih bir lafız bu da. Ateş ehlinin en hafif azap göreni kıyamet günü bir adamdır ki onun ayaklarının içerisine e, bir iki tane cemre yani ateş koru konulur. Onunla diyor demiri yani beyni kaynar. Allah'a Allah. Kardeşler Ebu Talib vefat ettiği zaman Kureyş bir fırsat ele geçirmiş oluyor. Ebu Talib'in <gülüyor> sağlığında böyle tamah ettikleri, arzuladıkları işkence yani işkence aleyhissalatü vesselam'a yapmaya başlıyor. Hatta Kureyş'in sepihlerinden, beyinsiz ahmak kimselerinden birisi, aleyhissalatü vesselam'ın üzerine toprak atıyor. Ve o toprakla birlikte aleyhissalatü vesselam kızının yanına giriyor. Kızı Öyle ağlamaya başlıyor kız. Sübhanallah. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Ağlama diyor. Muhakkak ki Allah Allah Azze ve Celle Babana engel olacaktı. Babana manidir diyor. Sübhanallah. Yine Abdullah İbni Amr'ın rivayet ettiği bir hadisede Kureyş'in ileri gelenleri Hicir'de toplanıyorlar. Hicir, Hatem dediğimiz yer. Yani o Kabe var ya, Kabe'nin etrafında böyle karşısına, makam İbrahim tarafına geçtiğiniz zaman sağ tarafa düşen bir hilal şeklinde bir duvar var, yarım duvar. Orası Hicir, Hatem'dir. Oraya toplanıyorlar ve Aleyhisselatü Vesselam hakkında konuşmaya başlıyorlar. Biz bu adama yani çok sabrettik. Bizim ileri gelenlerimizi, şereflilerimizi bu küçük saydı, küçük düşürdü. Babalarımıza, atalarımıza sövdü, cemaatimize ayırdı. Bunun durumu nedir diye birbirleriyle konuşuyorlar. Ve Ali İsraili sallam orada Kabe'ye geldiğinde Hacerü'l-Esved'i selamlarken ona kaş göz işaretiyle işaret yapıyorlar. Yani alaya alıyorlar Aleyhissiratü Vesselam'ı. Ebu Talip öldü ya, iyice onunla uğraşmaya başlıyorlar. Bir gün olduğu zaman Aleyhissiratü Vesselam yine aynı şekilde geliyor. Onlar e, yine konuşuyorlar, bahisleri yapıyorlar. Diyor ki e, onlardan bir tanesi Peygamber geldiği zaman bu Muhammed geldiği zaman onun üzerine bir adamın böyle hücum ettiği gibi hücum edin diyor. Ona saldırın diyor. Ve Abdullah ibn Amr diyor ki ben onu diyor çayı eee Ukbe bin e, Ebi Muati es-Sırat böyle üzerine aldığı elbisenin e, kenarından topladığını ve e, bu şekilde eziyet ettiğini gördüm diyor. Ebu Bekir de, Ebu Bekir radıyallahu anh hemen kalkıyor ve onu, o adam Ukbe bin Ebi Muati Muayiti'yi uzaklaştırıyor ve diyor ki, Ebu Bekir radıyallahu an, Rabbim Allah diyen bir adamı mı öldürüyorsunuz? Buhare'de gelen bir hadiste bu olay şöyle anlatılıyor. Abdullah İbni Amr'a sordum müşriklerden Aleyhisselatü Vesselam'a en ağır işkence nasıl yapılmıştı diyor o da diyor ki Abdullah bin Amr bu Uhbe bin Ebi Muayyiti Muayyiti Nebi Aleyhisselatü Vesselam namaz kılarken yanına geldiğini gördü ve ridasını onun boynuna koydu yani rida üstte alınan elbise Ridatını diyor, böyle geçirdi ve onu boğmaya başladı diyor. Aleyhisselam diyor, böyle bir işkence görüyor. Boğulmak istemiyor. Boğmaya başladı diyor, şiddet bir şekilde Ebu Bekir geldi ve onu uzaklaştırdı diyor. Allah Ekber. Ne sıkıntılar ne işkenceler. Sonra diyor ki Ebu Bekir, etaqtilun a rajulun el yaqoolu Rabbi Allah, wa jajakum bil biyanati min Rabbi kum. Rabbim Allah diyen bir adamı mı öldürüyorsunuz? Ve size Rabbinizden beyinatlar, mucizeler getirdiği halde diyor. Subhanallah. Bunu, bu ayet kerimeyi aynı zamanda aynı zamanda Musa Aleyhisselam döneminde iman eden adamlardan bir tanesi o Firavun'a ve ahalisine karşı diyor. Rabbim Allah diyen ve Rabbisinden beyinatlarla mucizelerle, ayetlerle gelen birisini mi öldürüyorsunuz? Diyor. Öldürmeye kalkıyorlar. Öldürme teşebbüsü Aleyhisselatü yani Fırsat ellerine geçti ya. Ama onlar, bu müşrikler Aleyhisselatü sıdığını, doğruluğunu, emin olduğunu, güvenilir olduğunu çok iyi biliyorlar. Ona gelen şeyin, yani vahyin Kur'an'ın ilahi emirlerinin de hak olduğunu biliyorlar. Ama buna rağmen inat ediyorlar. İşte buna işaret eden ayet-i kerime Enam Suresi'nde "İnnahum la yukezzibunke velakinnal zalimina bi onlar seni yalanlamıyorlar. Ayet o kadar açık. Yani senin güvenilirliğini, emin olmanı, doğru, dürüst olmanı kabul ediyorlar. Seni yalanlamıyorlar. Ancak onlar Allah'ın ayetlerini bile bile yalanlıyorlar. O kadar güvenilir, o kadar emin bir insan ki düşmanları tarafından ikrar ediliyor. Güvenilirliği, sağlamlığı, müşrikler tarafından çok iyi biliniyor. Ama buna rağmen getirdiği şeyi kabul etmiyorlar. Beni Haşim, yani oğulları kardeşlerim kendilerinden bir peygamber gelmesinden dolayı, kabilelerin içerisinden bir peygamber gelmesinden dolayı bunu e, kullanıyorlar. E, diğer kabilelere karşı, kuru işin e, diğer kabilelerine karşı bunu e, kullanıyorlar şeyler de, diğer kabileler de bunu hazmedemiyor. Bu Ebu Cehil'in kabilesi ve diğerleri bunu hazmedemiyorlar. Ve diyor, diyorlar ki, bizler e, onlarla aynı seviyede olduk. Onlar yedirmişti, biz de yedirmiştik. Onlar yani yemek yedirmişlerdi, biz de yedirmiştik. Ve onlar eee yani güzel olan şeyleri yaptılar biz de yaptık. Onlar verdiler biz de yaptık. Yani Beni Haşim'in yaptıklarını sayıyorlar. E, biz onlarla anı seviyeye geldik. Neden böyle oldu diye devamlı birbirlerine e, bu Beni Haşim'e karşı kinlerini, nefretlerini ortaya koyuyorlar. Ve diyorlar ki bunlara ne oldu da yani semadan haberler gökten haberler gelmeye başladı. Vallahi diyor biz onu yani peygamberi kastederek, beni Haşim'den geldiği için asabiyete bakın. Asla dinlemeyeceğiz ve onu tasdik etmeyeceğiz diyor. Ama biliyorlar. Az önce ayette geçtiği üzere doğru olduğunu biliyorlar. Onun güvenilir olduğunu biliyorlar. Lakin getirdiğini tasdik etmiyorlar. Kardeşler Ebu Talib'in vefat ettiği o günlerde aynı sene içerisinde Hatice radıyallahu da vefat ediyor. Yani Medine'ye gitmeden 3 sene önce Hatice radıyallahu anhada vefat ediyor. Aleyhissalâtu vesselâm iki hüzünü birden yaşıyor. Onun için bazı siyer kitaplarında hüzün yedi diye adlandırılır. Yani hicretin şey, BİSET'in yani peygamberliğin 10. yılı takriben 10. yılının sonları filan. Hatice radıyallahu an anha yaklaşık olarak çeyrek asır 25 sene aleyhissalatu vesselam'la beraber yaşıyor. Kendisi 65 yaşındayken vefat ediyor. Aleyhissalatu vesselam da 50 yaşlarında takriben. Aralarında 15 yaş var. Fark var. Zaten evlendiğinde Aleyhisselatü Vesselam 25, Hatice Radıyallahu Anh'a da 40 yaşlarında idi. Vefat ettiğinde 65 yaşında. Hatice Radıyallahu Anh'a Allah Azze ve Celle'nin peygamberine ihsan ettiği, ikram ettiği çok önemli nimetlerden biriydi. Aleyhisselatü Vesselam'ı her halükarda destekler, en zor günlerinde yanında olurdu. O koyu karanlıklarda ona yardım eder, onun daveti üzere ona destek olurdu. Ve malıyla, canıyla Aleyhisselatü Vesselam'ı her zaman teselli etmiştir. Biliyorsunuz Hatice radıyallahu anh'a zengin bir kadın. Malıyla özellikle onu her zaman için desteklemiştir ve hiçbir zaman Ali ve Vesselama zenginliğinden malından dolayı üstünlük taslamamıştı. Hep mütevazi, hep onun yanında olmuştu. Hem şahsına hem de davetine İslam'a hep yardım etmiştir Müslümanlara yardım etmiştir. Ahmedun Hanbel'de gelen bir hadiste diyor ki Ayşe radıyallahu anhadan geliyor hadis. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Hatice radıyallahu anhayı sena eder, över onu met ederdi, met ederdi diyor. ben de onu hep kıskanırdım Ayşe radıyallahu anh anlatıyor hep kıskanırdım diyor ya bu dişi dökülmüş kadını, kocamış kadını ne diye anıp duruyorsun derdim diyor sübhanallah fıtrat işte <gülüyor> Ölmüş bir kadını kıskanıyor. Ayşe radıyallahu anh. Evet. Ve diyor ki daha iyi yani benimle onun yerine beni Allah azze ve celle sana verdi diyor. Daha iyi ildisıyla değiştirdi. Onun yerine beni verdi diyor. Ama aleyhissalatü vesselam ne diyor? Ondan daha iyi Allah, Allah azze ve celle bana vermemiştir. O bana iman etti. O bana iman etti. İnsanlar beni inkar ettiği zaman, yani beni, beni kabul etmediğinde, o ilk vahyin geldiği sıralar, o Mekke dönemi, 10 yıl, ve insanlar beni yalanladığı zaman, beni tasdikledi, doğruladı diyor. Ve beni insanlar, Mal maldan mahrum ettikleri zaman o bana destek oldu. Malıyla destek oldu diyor. Allah Azze ve Celle diğer kadınlardan beni diyor çocuktan mahrum ettiğinde yani diğer kadınlardan benim çocuğum olmadığı halde diğer eşlerimden demek istiyor. Allah onunla bana rızık veriyor diyor. Yani çocuklarım ondan oldu. İşte o daha hayırlıdır diyor. Ama Ayşe valide Ali'den hız kıskanıyor. Yani. Böyle bir kadın Hatice radıyallahu anha. Cennet kadınlarının efendilerinden biri. 4-5 kadından biri. Allah Azze ve Celle Müddessir suresinde Müzzemmil suresinde Hani diyor ya Beni örtün dediği zaman onu örtüyorlar. Ya eyülhel müzemil, ey örtüsüne bürünen. Ya eyülhel müddettir, ey örtüsüne sarınıp bürünen. Ait kelimeleriyle onu sanki onun gerisinde e, Hatice radıyallahu anhın anhaya işaret var. Allah halı. Çünkü onu örten kim? Peygamberi örten, üzerine örtüyü koyan, yani onu sakinleştiren Hatice Rabbiyallah anha, o kadar değerli bir kadın. İşte Ali Serâti onun vefatıyla çok üzüldeniyor. En zor günlerinde ve düşmanın husumetin en şiddetli olduğu dönemlerde Ali Serâti Vüsalâm'a Eşi Hatice radıyallaha son derece tesellide bulundu. Onu destekliyor ve ona yardım ediyor. Yani emsali görülmemiş bir örnek. Hatice radıyallahu anha. Sevgisi de Ali radıyallahu vesselam'ın Hatice radıyallahu ala anha'ya olan sevgisi malum. Öldükten sonra da devam ediyor. O kadar çok seviyor ki öldükten sonra onun dostlarına, Hatice radıyallahu anh'ın dostlarına, arkadaşlarla bir kurban kestiğinde, bir et, e, koyun kestiği zaman ikramda bulunur. Bu da vefadır biliyor musunuz? Vefa. Yani kişinin sevdiğine, özellikle anne ve babasının yakınlarına, o onların dostlarına, anne ve babasının arkadaşlarına ikramda bulunması, anneye ve babaya olan bir vefadır. Bırakın artık anneye ve babayı bir kenara bırakın. Onun dostlarına bile ikram edilir. Aleyhisselatü vesselam'daki vefaya var. Eşine öldükten sonra da vefalı davranıyor. Buhari'nin rivayet ettiği bir hadiste yine Aişe radiyallahu anhadan diyor ki ben diyor Hatice'yi görmediğim halde Hatice'yi görmediğim halde Nebi'nin diyor kadınlarından hiçbirini kıskanmadığım kadar Hatice'yi kıskanıyorum. Peygamber onu, Nebi anısnat olsun yani, çok anardı, çok bahsederdi. Hatta bazen diyor bir koyun keser, onu böyle uzun uzun parçalar Hatice'nin arkadaşlarına, dostlarına gönderirdi. Diyor. Bazen ben de sanki dünyada hiçbir kadın kalmadı da Hatice mi vardı derdim diyor. Subhanallah. O da derdi ki Aleyhissalatu vesselam Hatice şöyleydi. Hatice böyleydi. Ve çocuklarım ondan oldu der Allah Allah. Bu kadar seviyor. Aleyhissalatu vesselam'ın eşleri ahirette yine onun eşleri. Onlar bizim annelerimiz. Ahzab Suresi'nde geliyor biliyor musunuz? Allah Azze ve Celle onların yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın eşlerin bizim annelerimiz mümünlerin annesidir. Subhanallah. Allah-u Teala onlara öyle bir ikram etmiş ki onlar Aleyhisselatü ve vefatından sonra ve şu an Hatice radiyallahu anhadan bahsediyoruz ama ve vesselamın vefatından sonra birçok eşi hayattaydı ve kimseyle evlenmemiştir. Çünkü Allah azze ve celle yasaklamıştı. Onlar bizim annelerimiz konudan. Ehli beyttendir. Bazılar ehli beytten saymaz. Onlar ehli beytten. Ona yani onların ehli olduğuna hem ayetler hem de hadisler işaret eder. Çok net bir şekilde. Radiyallahu anhum ve ardahum. Allah onlardan razı olsun ve onları hoşnut etsin Nebi'nin eşlerine. Evet, Şevval ayında diyor, hicretin Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Nübüvvetinin Hicret'ten beri de, nübüvvetinin 13. senesinde Ali Sıratu vesselam Sevde bin Zema ile evleniyor, nikahlanıyor. Yani Hatice radıyallahu anhadan 3 sene sonra evleniyor. 3 sene kimseyle evlenmiyor. Bu Sevde bin Zema da yine ilk Müslüman olanlardan ve Habeşistan'a hicret edenlerden. Bir rivayete göre Eşi e, es sakran bin Amur Ya Habeşistan'da Vefat ediyor ya da Mekke'ye döndüğü zaman Vefat ediyor Ve aleyhissalatü vesselam Bu Sevde bin Zema e, Eşi Vefat edip de zaman Geçtikten sonra Onunla evleniyor Ve Hatice'den sonra ilk evliliği onunla oluyor Sonra akabinde de Ayşe radıyallahu ile evleniyor o da Medine'de zaten onun evliliği. Evet, evliliği bu evlilikleri anlatan e, bir hadis var. Havle binti Hakim adında bir kadın. Bu Osman bin Madun'un eşidir. Osman bin Madun'un eşi. Aleyhissalâtu vesselâm'a geliyor diyor ki, e, yani sen evlenmez misin? diye sorunca Aleyhisselatü Vesselam da evet diyor evlenirim fakat kimi biliyorsun? O da hem Bakire var hem de Dul kadın var diyor. Bakire şey Bakire Ay Ayşe radıyallahu anh'a'yı kastederek Ebu Bekir arkadaşının kızı e Ebu Bekir'in arkadaşının kızı Ayşe'dir diyor. Ondan bahsediyor. Ve Dul da Sevde bin Zema diyor. Ve nihayetinde e, bu kadın, Osman bin Mağdun'un eşi, hem Ebu e gidiyor, hem de e, Sevde bin Zema'nın babasına gidiyor, durumu anlatıyor. Neticede Ali Vesselam, hem Sevde bin ile nikahlanıyor, hem de Ayşe radıyallahu anh'a ile nikahlanıyor. Ama bu, az önce de söylediğim gibi, Hatice radıyallahu anha'nın vefatından üç yıl sonra. Allah alem Medine yılları o da hemen e, Mekke'nin Mekke son günleri. Ama Ayşe validemiz de kesin olarak Medine'de nikahlanmış. Evet kardeşlerim Ebu Talib'in ve Hatice radıyallahu anha'nın vefatından aleyhissalatü vesselam son derece müteessir oluyor. Ama bu imtihanları da geçiyor. Bunları da aşıyor. Allah Azze ve Celle kendisini böyle imtihan etmiş. Bakın babasının vefatıyla imtihan oluyor. Babası yani daha doğrusu küçükken vefat ediyor. Ee, hatta şeydeyken anne karnındayken annesi küçükken 6 yaşındayken vefat ediyor. Dedesi vefat ediyor. Ondan sonra Amcası Ebu Talip vefat ediyor. En büyük destekçisi. Eşi vefat ediyor. Çocukları vefat ediyor. Sadece Fatma radıyallahu an kendisinden sonra vefat ediyor. Yani göreceği birçok musibeti görüyor Aleyhisselatü Vesselam. Hiç kimsenin görmediği kadar musibet görüyor. Hiç kimsenin çekmediği kadar sıkıntı çekiyor. İşte bu bizim peygamberimiz. Allah Azze ve Celle onu bize örnek yap. Her şeyde, yani acıda da, tatlıda da, tatlı da, da sıkıntıda da, her şeyde örnek almanız istemiyor. Onun için ayet-i kerimede, لَقَدْ كَانِ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ عُسْبَةٌ حَسَنَةً لِمَنْ كَانَ يَجُلَّهُ وَالْيَامَ الْآخِرَ وَذَكَى اللّٰهِ كَثِيرًا Yemin olsun ki Allah'ın Resulü'nde sizin için örnekler vardır. En güzel örnekler vardır. Allah'a ve ahiret günde iman eden ve Allah'ı çokça zikreden kimseler için. Allahu Teala... Hakkıyla örnek almayı, onun izinden gitmeyi ve ona hakkıyla tabi olmayı ve İnşallahu Teala havzında, kevfer havzında buluşmayı bize nasip etsin. Bizi bidatten ve bidatçilerden uzak tutsun çünkü çünkü bidatçiler ona iman edip bidat çıkartanlar ve bidat yolda gidenler onun havzının başına gelemeyecekler. Allah Azze Hz. Celle hesapsız, sorgusuz, sualsiz bir şekilde huzuruna varıp Nebi Aleyhissalatü vesselam'la karşılaşa, karşılaşan onun havuzundan içenlerden eylesin. Amin. Allah Azze ve Celle bizleri bağışlasın. Bizimle beraber tüm mümin kardeşlerimize yardım etsin. Onların sıkıntılarını gidersin. Her Allahu Teala ve Nebiyina Muhammed.